sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve'l-Kur'an hüccetü'l-leke ev aleyke sadaqa Resulullah fîmâ kal ev sallallahu te'ala aleyhi ve sellem Her cuma hatırlatıyorum, derslerimizi sureyi Yunus'tan yapıyoruz. Yani bu sureyi Celile'nin ayetlerini sırasıyla tesirlerin izahlarına dayanmak suretiyle yapmaya çalışıyoruz. Geçen dersimizde okuduğumuz ayeti kerimede Cenabı ı Hak Mekkeliler başta olmak üzere ilk muhatap olmak üzere bütün beşeriyete, bütün insanlığa şöyle bir soru soruyor. Tabi Peygamberimizin o andaki muhatapları Mekkeliler ve bütün Araplar buyuruyor ki onlardan yani insanlardan bir adama Erkek olan bir kişiye insanları korkut, ileride önlerine çıkacak bir kısım tehlikeler var, zor günler var, ölümden sonraki o olayları, hadiseleri anlatarak kendilerini korkut, iman edenlere de müjde yap diye emir vermişsek birisine böyle bir vahide bulunmuşsak bunda şaşılacak ne var? Bir kişiyi seçiyorum diyor Cenab-ı Hak insanlar arasından kulu Muhammed'i seçiyorum sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle bir vahide bulunuyorum. Ona şöyle bir talimat veriyorum. Ey Muhammed sen insanları korkut. Bunlar mutlaka ölecekler ve ölümlerinden sonra dünyadaki işlerinin hesabını vermek üzere bir kısım zor geçitlerden geçecekler öyle emrediyorum öyle hükmediyorum zor geçitlerden geçecekler bunlara şimdiden haber ver bana şimdiden haber ver ve iman edenlere senin peygamberliğini kabul edenlere sana inen kitaba inananlara Kur'an'a inananlara da onların Allah katında Rableri yanında üstün bir derecelerinin olduğunu da bunlara müjdele. İki görev yapacak. Yanlış gidenlerin, yanlış hareketlerinden korkulu sonuçlar doğacağını, tedbir almaları gerektiğini, düzelmeleri gerektiğini o yanlış gidenlere müjde edeceksin. İman edenlere de sev yanlış gidenlere haber ver, iman edenlere de müjde et. Bunun şaşılacak neresi var diyor Cenab-ı Hakk. İnsanlar niye bu konuda hayrete düşüyorlar? Çünkü başka türlü alışmışız biz. Bu türlü büyük makamları nübüvvet gibi devlet idaresi gibi insanlara yön verecek, istikamet verecek büyük mevkileri biz kendi kafamıza göre büyüttüğümüz insanlara ayırıyoruz. Kendimize göre bir büyüklük anlayışımız var bizim. Mekkeliler Peygamberimizi duyunca itiraz ediyorlar. Yani bütün insanlığı İstikamete çağırmak, yanlış yapanları korkutmak, iman ve sahiplerine müjde ulaştırmak vazifesi kaldı kaldı da Ebu Talib'in yetimine mi kaldı diyorlar. Hayret bir şey. Yani bütün arapların içinde Muhammed'den başka bu işi yapacak adam yok geçen de söyledim. O belli. Doğumundan iki ay önce babasını kaybetmiş bir çocuk. Dört yaşına kadar süt annesi Halime'nin yanında kalmış. Dört yaşından altı yaşına kadar öz annesi Amine ile beraber olmuş. Medine'ye giderken akrabalarının ziyaretine giderken Medine yakınlarında Ebu'a denen köyde annesi vefat etmiş. 6 yaşından 8 yaşına kadar dedesi Abdülmuttalip onu himayesine almış. 8 yaşında dedesi ölüyor. Amcası Ebu Talip 8 yaşından 25 yaşına kadar onunla meşgul olduğu için Abdullah'ın oğlu değil, Ebu Talib'in yetimi diye tanınıyor Peygamberimiz. Öyle biliniyor Araplar arasında yani babası kadar şefkat gösteriyor, babası kadar ilgileniyor. Her işiyle o meşgul. Bu şimdi çıktı ne diyor? Ben peygamberim diyor. Allah'ın son peygamberi benim. Bana... Kur'an adını taşıyan bir kitap da iniyor. Bana Cebrail geliyor. Konuşacağım şeyleri o gelip bana bildiriyor. Vahyi o taşıyor. Araplar şaşırıyorlar. Bu nasıl olur diyorlar cenab Nasıl böyle bir şey olabilir? Cenab-ı Hak da soruyor, niye olmasın diyor. Yani neresinde ne zorluk var bu işin? Arapların teklifi var. Yine Kur'an haber veriyor. O tartışmalar olurken vakalı, Levlânüz zilahât Kur'an, aleyh min el Dediler ki diyor Cenab-ı Hak, o günkü putteresler dediler ki, keşke şu Kur'an Muhammed'e indiği zannediler sallallahu aleyhi ve sellem iddia edilen şu Kur'an şu iki şehirden birinde şu iki şehirde yaşayan şu iki şehirde yaşayan iki zenginden birine inseydi Taif'te büyük bir zengin var Sakif kabilesine mensup önemli servete sahip birisi var bütün Araplarca şöhreti belli. Mekke'de de büyük bir zengin var. Şu iki ayrı şehirde yaşayan iki zenginden birine yakışırdı bu iş. Peygamber olma vazifesi onlara gelseydi, zaten zengin oldukları için herkes onları biliyor, tanıyor, hürmet ediyor, saygı gösteriyor, bir sürü yağcıları var. Karşılarında el oğuşturan, boyun büken insanlar var. ve bu yetim kim diyorlar ya? Bu nereden çıktı geldi? Ve yine de onu yutamadıkları için, böyle diyor, böyle diyor, kendi sözüne kendisi de inanmadığı için, buna yine de bir at koymak lazım diyorlar. Bir şey söyleyeceksin, çünkü öyle sözler söylüyor ki o Muhammed benzerini söylemek mümkün değil aynısını ifade etmek mümkün değil ve ortaya konan meseleleri reddetmek de mümkün değil ortada bir hadise var yine de buna vahiy demesek de bu peygamberdir demesek de bir isim koyacaksın diyor nedir? Bu Muhammed açık bir sihirbazdır. İnneha da lesahirin mübin. Hakikaten bu ab açık gün gibi meydanda her şey ile belli bir sihirbazdan başka birisi değildir diyorlar. Yani yine normal insanlardan bir üstün tarafı olduğunu kabul ediyorlar. Sıradan bir adam değil bir defa diyorlar bu. Çünkü sihirbaz da sihirbaz olmayanlardan bir üstün tarafı olan bir kişi. Bunda bir üstünlük var. Ama bu üstünlük peygamberlik değil, sihirdir. Peygamberlik değil, sihirdir diyorlar. Bunun üzerine Cenab-ı Hak kendi kudretini ispat ediyor. Kudretinin delillerini gösteriyor. Estağfirullah inne rabbekumullah hakikaten gerçekten sizin Rabbiniz yani sizi yaratan sizi yaşatan terbiye eden halden hale şekilden şekile kavuşturan Rabbimiz Allah'tır. Araplar zaten Allah'ı tartışmıyorlar. Varlığını tartışmazlar. Birliğini tartışıyorlar. Birliğini tartışıyorlar. Ya bunlar ne kadar aptal adamlar. Ya daha dün bu işi yaşıyor Türkiye. Bir ayet oku. وَمَنْ اَبَلُّ ben de aynıyım. Kimlen yalvarır kim duni Allah'ı men la istecib lehu ilah ayer el kıyam. Ve hum an duae ihrafil. Cin şahitin dehşetine bir bakın Allah aşkına. Bakayım Arapları kınayabilecek misiniz? Yani Arap niye böyle yapar? Bu mantıksızlığa düşer diyeceğim ama değişmemiş. Yani yedinci asırda olanlar yirminci asrın sonunda yirmi birinci yüzyıla geçerken aynen tekrar ediliyor. Bunca ilmi gelişme, bunca teknik gelişme, bunca ilerleme hiçbir şey kaydetmemiş. Soruyor Cenab-ı Hak ve men eballu mimmen yedu min illa başka Allah'ın dışında bir kısım kimselere hem nasıl kimse minmen la yessecibu lehu ila yevmel kıyamet kıyamete kadar cevap veremeyecek kıyamete kadar cevap veremeyecek bir adamdan bir şey istemek bir adama bir şeyler ulaştırmak isteyenlerden daha sapık kim olabilir Allah aşkına? Allah, Allah'a dua etmiyor, Allah'a dua etmiyorlar, Allah'ın dışında öyle kimselere yalvarıyorlar, öyle kimselere seslerini duyuruyorlar ki, onun kıyamete kadar cevap vermesi mümkün değil. ben o duai muafiri ve onların söylediklerinden, yaptıklarından haberleri bilir. Bunun adı putperestlik değil de nedir Allah aşkına? Buna ne demiş? Hani bir Müslüman inanmış bir adam bunalırsa ellerini açar semaya doğru Allah'a yalvar. Ya Rabbi benim inandığım Allah sen o Allah'sın ki her şeyi görüyorsun, her şeyi biliyorsun, her şeyi işitiyorsun, her şeye gücün yetiyor. Senin dilemediğin hiçbir şey olamaz ve şikayetimiz sana ulaştırıyor. Beni benden daha iyi bilen sensin, derdimi sana arz ediyorum. Demez mi? Ona, e onunla arası yok ki ona gitsin onunla arası yok. Ben şu veya bu mülahıza ile söylemiyorum. Tatbikattaki çarpıtlığı anlatmak istiyorum. Bir İslam ülkesinde, bir Müslüman ülkede, bilmem kocaman adamlar hem de beni idare etmeye talip oluyor adam. Kime gidiyorsun şikayetin ediyorsun? Kıyamete kadar sana cevap veremeyecek bir yere gidiyorsun, şikayete bulunuyorsun bu saçmalıkların mutlaka geride kalması lazım. Mutlaka geride kalması lazım. Sizin Rabbiniz sizin Rabbiniz sizin her şeyinize hükmeden Rabbiniz Allah'tır diyor Cenab-ı Hak. Kim bu Allah? Ellevi halakas semavati vel asa. Böyle bir Allah'tır ki gökleri yaratan odur, yeri yaratan da odur. Yani buna buna başvurmuyorsun, onu aciz mi buluyorsun? Yani ona söylesem nereden işitecek, nereden duyacak? Gökleri ben yarattım diyor. İtirazınız varsa çıksın birisi değiştirsin. Yer yüzünün yaratıcısı da benim. Yerin gün. Yaratıcısı olan Allah'tır sizin Rabbiniz, niye O'na başvurmuyorsunuz diyor Cenab-ı Hak. Ona niçin başvurmuyorsunuz? Benim kapımı niye çalmıyorsunuz? Ne kadar zamanda yaptın Ya Rabbi? Altı gün içinde yeri ve göğü yaratan, o oh demek o da bir anda yapamıyormuş, öyle değil. Yani altı merhalede yeri göğü oluşturan, böyle yavaş yavaş bir oluşum meydana getiren Allah'tır sizin Rabbiniz. Bu altı gün beklemeye muhtaç değil. Yasin sureyi celilesinin sonunda ve Kur'an'ın birçok suresinde şu tekrar ediliyor. Yasin'deki ifadeyi okuyayım. اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْءًا O, herhangi bir şeyi murad ettiği zaman o Allah. Olmasını ne olmamasını. Herhangi bir şeyi murad etti mi, onun işi nedir? En يَكُولَ lehu كُنْ O olmasını istediği şeye ol emrini verir, ol der ona. فَيَكُنْ O da hemen olur anında olur. Niye? O demesiyle her şey olurken yeri ve göğü niye altı günde yaratıyor? Orada bir kısım hikmetler var. Tedriş kaidesi kullarına, kullarına verdiği bir ders var. Hadiselerin, olayların, bu varlıkların gelişlerini bir sıraya koyuyor Cenab-ı Hak. Altı merhalede altı ayrı devirde bunlar meydana geldi. Yavaş yavaş, kademe kademe hala kainat oluşmakta. Oluşması bitmiş değil, hala oluşuyor. Bu yer üzerinde, gök üzerinde o fizik alimlerinin, işte astronomi alimlerinin diğer ilimlerin meşgul olacağı bu nokta başlı başına günlerce anlatmayı gerektirir. Kur'an bunu bu kadar söylüyor, sen de araştır, incele. Burada asıl eden Allah'ın varlığının, büyüklüğünün ispatıdır. Büyüklüğünün ispatıdır. Siz kime itiraz ediyorsunuz Muhammed'in peygamberliği konusunda sallallahu aleyhi ve sellem veya Kur'an'ın inişi konusunda kime itirazınız? Allah'a. Bu sizin bildiğiniz lah değil, menat değil, hübel değil, yavuz değil, yavuk değil onların putlağının isimleri. E, onlara nispet etsen e, bunlar derler ki olmaz. Ama sizin Rabbiniz, size peygamber gönderen, size kitap indiren Rabbiniz Allah. Bu nasıl bir Allah? Yani özelliği sıfatına göklerin yaratıcısı. Bir bak bakayım yukarıya doğru. Bir kum tanesini boşlukta tuttursana bir göreyim seni. <gülüyor> Ama biz uçakları tutturuyoruz. Havayı bir çeksin de tutur göreyim seni o zaman. Niye bir anda 2000 bin metre, 3000 bin metre aşağı in? Onun yarattığı sistem içinde her şey. Halakas sema'at bi gayri amedin teravda. Gökleri Direksiz olarak yarattı Cenabı Hak görüyorsunuz. Hangi direkler üzerine oturuyor gökler? <gülüyor> o tutuyor. İnna Allah'a yumsikü's semavati vel arda entezulah. Kaymasınlar diye yerleri ve gökleri tutan Allah'ın kendisi. Her şeyi o tutuyor. Bütün gücün, kudretin sahibi o. Sınmestavâ alel arş, yeri ve göğü yarattı, sonra arşa hakim oldu. Göklerin üstünde afayrı bir alem, hayukala da büyük bir alem, yani yere göğe de benzemez. <gülüyor> Orada da hükmü geçen, sözü geçen o Allah'tır. Yani yerden gökten daha büyük olan arşa hükmü geçiyorsa, Yere ve göğe mi hükmü geçmiyor onun? Buralarda mı istediğini yapamıyor? Yüdet bir rol emr, kainatta olup biten her şeyi o düzenliyor. Her şey ama en büyüğünden en küçüğüne kadar her şeyi tedbir eden, her şeyi ayarlayan, her şeyi düzene koyan, yerli yerine oturtan odur. Var mı başka yapan birisi? Hani o bize ait işlerde, bizim de yürütebildiğimiz bir kısım işlerde kuyruğu havaya kaldırıyoruz, yaparız, ederiz diyoruz. Ama semavi bir hadise geldi mi? Mesela müthiş bir fırtına geliyor. Bakın üzüldünüz, üşüyorsunuz. Isıdın havayı, niye üşüyorsunuz? Hani kim üşümek istiyor Allah aşkına? Şurada üşümek isteyen birisi var mı? Yok. Usutun göreyim bakayım. Tekniğiniz nerededir, gücünüz nerededir, sanatınız nerededir? En yakın olay yaşıyor. Ki herkes onun yaptığına kendini uydurmak zorundadır. Kabul edeceksin. Çünkü aksine gücün yetmez ki. Kabul edeceksin ve tedbirini alacaksın. İşte şu soğuğa nasıl karşı koyamıyorsak, yapacağım nedir? Pantomu giymektir. Belki yar ihtimaline bina, şemsiye mi almaktır? Yüzümü gözümü örtüyorum, tedbirimi alıyorum. Karşı koyamıyorum, değiştiremiyorum. İşte peygamberlik de böyle bir kanun. Ona da karşı koyamaz. Ben peygamber istemiyorum, canen isterse, Cehenneme tabi yolu var diyor Cenab-ı İstemezsen cehennemi boylar Ama kabul etmeye mecbursun. Ve o peygamberin getirdiği dine, o hükümlere teslim olmaya, boyun eğmeye mecbursun. Kanun bu canım. Sen mi bu kanunu koydun ki değiştirmeye kalkışıyorsun? Sana uymak düşer çünkü nereden geliyor bu kanun? göklerin ve yerin halikinden geliyor. Arşa hakim olan Allah'tan geliyor. Her şeyi tedbir eden Allah'tan geliyor. Yani karşında, şimdi biz bu güçleri Amerika'da arıyoruz. Allah kendisini tarif ediyor ya, biz o tarife uysa uysa Amerika uyan diyoruz, Aa, ona karşı başkaldırılmaz, itiraz edilmez, o yenilmez. O öyle yeniyor ki Allah. Saatte hızı bilmem kaç kilometre olan bir fırtına gönderiyor oraya. Bir yağmur indiriyor. Her taraf altı üstüne iniyor. O teknikteki üstün Amerika, uzayda dolaşan Amerika niye durduramaz bu rüzgarları? Niçin durduramaz? Yanlışımız var cemaat. Çok ciddi itikadi hatalar yapıyor. Ondan daha güçlü kimse yok. Kur'an'da yine <gülüyor> helak olmuş kavimlerden bahsediyor Cenab-ı Hak. Aad kavmi, Hud aleyhisselam'ın gönderildiği, Semud kavmi, Lut aleyhisselam'ın kavmi, Nuh aleyhisselam'ın kavmi. Neler oldu tarihte? Onların içinde çok dik kafalı herifler var. Fe emmâ hadun Feslek ve Ruhiler. Ad kavmine gelince diyor Cenab-ı Hak, Hud Aleyhisselam'ın peygamber olarak gönderildiği, hidayete davet ettiği Ad kavmine gelince, bunlar yeryüzünde kibirlendiler, böbürlendiler. <gülüyor> yeryüzünde kendilerini büyük görmeye kalkıştılar. Hud Aleyhisselam'ın dine davet ettiği o topluluk. Var mı bana bakan diyor. Büyüklendiler de ve kalu men eşeddüm minnakubah Dediler ki diyor Cenab-ı Hak bizden daha güçlüsü var mı? Yeryüzünde kuvvetçe bizden daha üstün kuvvetçe bizden daha ileride olan kim var diyorlar. Hud aleyhisselam yani kafa tutuyorlar. Sen kim oluyorsun ya diyorlar. Sana inanacakmışız. Senin arkandan gidecekmişiz. Bizden daha güçsüzün var ya bizimle. Cenab-ı Hak cevap veriyor onlara Evelem yarav ennallâhellezî haletahû huveşeddu minumkube Bunlar Kendilerini yaratan Allah'ın kendilerinden daha güçlü olduğunu görmüyorlar mı ya? Kendileri bu kadar güçlü ise ve onları yaratanın daha güçlü olduğunu görmüyorlar Ama görmez. İnsan böyle zannediyor. Bir başka türlü ifade ediyor Cenab-ı Hak kudretini, ma'min <mâ> şefii'nilla izni bu alemde bu kainatta onun izni olmadan o Allah'ın izni olmadan müsaadesi olmadan herhangi bir kişiye herhangi bir konuda şefaat edebilecek yardım edebilecek hiçbir kişi yoktur diyor Cenab-ı var mı? Yani benim müsaade olmayacak, ben izin vermeyeceğim, birisi kalkacak, birisine yardım edecek. Benim azap etmek istediğim, helak etmek istediğim bir insanı veya bir toplumu okur. Ben izin vermeyeceğim, birisi kalkacak, birisine yardım edecek. Benim azap etmek istediğim, helak etmek istediğim insanı veya bir topluluğu o kurtaracak. Bu olur, birileri yardım görür, şefaat görür ama benim izin verdiğim kişiler bu işi yapabilir. Muhammed Mustafa'da olsa sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi, Allah'ın son peygamberi, o dahi benden izin almadıkça bir şey yapamaz. neyi gösteriyor bu? Şefaat, yardım izinsiz yapılamaz. Allah'ın izni olmadan kimse yapamaz bu işi. Fakat onun izin verdiği kişiler bu şefaati yapar. Onun izin verdiği kişiler. Bugünlerdeki tartışmalardan birisi şefaat diye bir olay yoktur diyorlar. Yani öldükten sonra, ahiret hayatında birilerinin birbirlerine yardımcı olması, birinin diğerini kayırması söz konusu değildir diyorlar. Allah diyor ki, ben izin verirsem olurmuş. Yani Allah'tan izin almadan da ben yardım ederim demek ne kadar küstahlıksa, ben izin almadan da şefaat ederim Birilerine yardım ederim demek ne kadar küstahlıksa, şefaat müessesesinin inkarı ondan daha büyük bir küstahlıktır. O izin verecek, o müsaade edecek, sen sen sen şunları kurtar diyecek cenab Hak onların büyüklüğünü göstermek için. Sen Allah'ın kudretine niçin sınır koymaya kalkışıyorsun? Niye sınır koymaya kalkışıyorsun? O cansız bir varlık değil ki. Sembolik bir şey değil ki. Efendim işte usulen biz gidiyoruz, derdimizi anlatıyoruz, geliyoruz. Allah öyle değil, ona usulen derdi anlatılmıyor. Bir ayette putları anlatırken Cenab-ı Hak, beşerin tarih boyunca tapındığı putları, لَا يَسْمَعُوا دُعَيْكُمْ Siz onlara dua ettiğiniz zaman o putlarınıza onlar sizin duanızı işitmiyorlar diyor Cenab-ı Hak. Duymuyorlar. Sen ne kadar yalvarırsan yalvar. Ne söylesen söyle. Onlar sizin duanızı işitmiyorlar. وَلَاُسْمِعُوا مَسْتَجَابُوا دَكُمْ muhalbaz işitseler bile ki işitmiyorlar işitseler bile diyor Cenab-ı Hak size cevap veremezler ve yemvel kıyameti yekfirune bi şirkikum kıyamet günü sizin onlara tapındığınızı da bunlar reddedecekler diyecekler ki hayır Bunların bize tapındığını, bunların bize ibadet ettiğini biz bilmiyoruz. Nereden çıkmış böyle bir şey? وَلَا يُنَدْ بِهُكَ مِسْرُ حَبِيرٌ Habir olan, her şeyden haberdar olan Allah gibi hadiseleri sana hiç kimse haber veremez diyor Cenab-ı Hak. O her şeyin iç yüzünü haber veriyor. Ama Allah'ın izniyle ahiret hayatında Şafaat vardır. Büyükler şafaat edecektir ve şimdiden o şefaatçılarla arayı iyi yapalım. Aramızı bulmamız lazım, düzeltmemiz lazım. Bir hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Yeş ve o kıyameti salatır. Kıyamet günü üç kişi Diğer insanlara şefaat edecek, yardım edecektir. Kurtulmalarını sağlayacaktır. Azaplarını hafifletecektir. Veya tamamen azaptan kurtaracaklardır. O üç kimseden birincisi peygamberler. Ki bunların başında Muhammed Mustafa var. Öbür peygamberler de onun şefaatine başvuracaklar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar da ondan gelip şefaat edecekler. O, bütün insanlığa yardım edecek bir yetkiye sahip. Ama hangi insana, imanı olan insana yardım ediyor? Bir suçlu var ki, dosyasına elinizi dahi değdiremezsiniz. Öyle bir suç işlemiş. Hiçbir avukat bunun dosyasını almaz suç işlemiştir. Onun savunması mümkündür, müdafası mümkündür. Belki şu yoldan, bu yoldan giderseniz az ceza alabilir veya tamamen kurtulabilir. Şefaat bunlar içindir. Kafire şefaat yok. Ahirete inkar suçu ile gidenler hiç kimsenin semtinden geçmesinler hiç kimsenin onlara yapabileceği bir şey yok. Ahirete kafir gitmişse, inancı bozuk gitmişse ona kimse bir şey yapamaz. <gülüyor> Fema tentavhum şefaatü şafi. Kafirler için şefaat edenlerin şefaatinin onlara hiçbir faydası yok diyor Cenab-ı Hak. Başa gider bu. İkincisi, alimlerdir. Hangi alimler o peygamberin varisi durumunda olan alimler. Peygambere küfreden, onun karşısına geçip onu küçültmeye çalışanlar değil. Onun izinden gidiyor. Onun bıraktığı dinin öğrettiği ilimlere aşina ve ona varis olmuştur. Eh, asıl sahip şefaat sahibi Şefaat ettiği gibi onun varisi de şefaat edecek. İnşallah. Ve üçüncüde de şehitler. Şehit kimdir? Allah yolunda can veren adamdır. Allah rızası için, dini için canını canını eden adamdır. O Allah için can veren, mal veren, kanını akıtan adamın da şefaat olacak. Niye şehit üçüncüye düşüyor? Peygamberler her şeyin başında. Şehit olana da şehit olmanın faziletini, derecesini, kıymetini alimler öğretmişlerdir. Onlardan öğrendikleriyle o makama koşmuştur, can vermiştir. Onun için öğreten feda edenden daha önce gelir. Valla bunlarla aramızı düzeltmemiz lazım. Peygamberlerle, alimlerle ve şehitlerle. Aramız iyi olması lazım. Ben seni severdim. Ben senin aleyhinde hiç olmadım. Seni teyit ettim. Şimdi şehit olana gitti pisip pisine diyor da. Böyle dersen o şehitte müce şey bulamazsın. Onu takdir edeceksin. Keşke ben de onun gibi ölebilseydim. Can verebilseydim diye feryat etmen lazım. Keşke. Ama arası açık olanlar ve beklemesinler. Şefaat istiyorsak bunlarla arayı düzelteceğiz. لَا لِكُمُ O Rabbimiz olan Allah'tır işte. Bütün bu sıfatları sayılanlar tabudu, efela tevekkahı ona ibadet yapın düşünmüyor musunuz, araştırmıyor musunuz diyor Cenab-ı Hak burada ben dersimi keseyim, iki kısa maruzatım var sizi bekletmemek için hava hakikaten soğuk, benim ellerim de donuyor ama herhalde buna bir çare bulmamız lazım artık bütün camiler pırıl pırıl sıcak bütün Türkiye'yi yapıyor Mahmut Paşa kendisi soğuk içinde kalırsa bu olmayacak Mustafa <gülüyor> Bunu ısıtacağız inşallah. Isıttık mı? İyi Allah razı olsun. İnşallah ısıtacağız. Ee, herhalde biraz eksiği mi var? Neyse. Şimdi buraya iki kağıt geldi. Birisi Kosova. Akif Merhum'u hatırlamamak mümkün değil. Rahmetli. Bu sefahatında Nere gitsem çıkıyor karşıma bir kanlı ova. Nere gitsem çıkıyor karşıma bir kanlı ova. Sen misin yoksa hayalin mi vefasız Kosova? Şu hariminde yatan şapkalı sarhoşlar kim? Yoksa yanlış mı gördüm? yok Bildim. yok söyle meşhet meşhet mezar taşı demektir söyle meşhet öpeyim secde edip toprağı. yok mudur sende muradın iki üç damla kanı görüyorsunuz günlerdir Kosova'da kan akıyor şimdi bu sabah yine dinledim sırtlar yine azdılar çok kanlı bir muharebe başlattılar şu soğuk kış mevsiminde. Bunlar için, burada aç susuz insanlar, hiç kimse kendisini güvenli görmesin. Bugün onlara korkuyorum, yani dilim de varmıyor, söylemek istemiyorum ama söylemeye mecbur sıra bize doğru geliyor. Sıra bize doğru geliyor çünkü biz öyle azdık ki, öyle şımardık ki, öyle taşkınlaştık ki, bunun cezası ondan başka bir şey değil. Sen Allah'a kul olmazsan, Allah'ın en kötü kuluna kul olursun. Kendisine kulluk yapmazsan, onun en zalim, en asi, en şakiyi, en zorba kuluna, kulluk yapmaya mecbur kalırsın. Bizim de halimiz çok iyi değil. Fakat onlar bugün ateş attı altında. Her nedense Bosna hersek için duyulan heyecan bunlar için duyulmadı. O zaman çok daha ciddi bir kamuoyu meydana gelmişti. Her tarafta Kosova lafı yani bir haber seyrediyoruz ve geçiyoruz. Bunlara mutlaka bulaşmak lazım. Türkiye çapında bunlar için bir yardım kampanyası var. Sergi usulü bunlar için yardım toplanacak. Her türlü yardım. Çünkü onların her türlü yardım ihtiyaçları var. Bunlara gücümüz nispetinde ve bize gelmesi muhtemel belaları da def etmek için şu anda içinde kıvrandığımız, çırpındığımız musibetlerden de kurtulabilmek için Allah rızası için bütün gücümüzle destek vermeliyiz. Bunu duyuruyorum size. Hep el birliğiyle yardım yapacağız. Ezan okundu mu? Şimdi okunuyor. İkincisi, benim bir talebim var. Buna ilaveten bu, Kosova için bu hafta toplanıyor. İnşallah şimdi camiden çıkarken bu yardımımızı yapacağız. Ama onların yerine kendinizi koyarak yardım yapacaksınız. Söz konusu olan kendi kurtuluşun olsaydı ne verirdin? Ne vermezdin ki? Kendini kurtarmak söz konusu olsaydı ne verirdin? Ne vermezdin ki? Her şeyini verirdin. İşte orada can veren, o zorbanın karşısında olan, o Kosovalı Müslümanın yerine kendini koyacaksın ve ona göre de vereceksin. Ona göre de vereceksin inşallah. Allah'ım size de güç versin. İşlerinizi inkişaf ettirsin. Bu bir imtihandır. Bu imtihanı, bu belayı sadaka vererek, zekat vererek, Allah'a çok yalvararak def etmek zorundayız. Allah'a çok yalvararak tevbe istiğfar ederek inşallah bunu yapacağız. Efendim önümüzdeki cuma günü yılbaşına rastladığı için bir ocak cuma gününe tesadüf ettiği için öyle zannediyorum Mahmut Paşa burada Mustafa Hoca'ya birkaç kişiyle cuma yıkılacaklar. Yılbaşında Buraya cemaat gelir mi gelmez mi bilemiyorum ama herhalde gelmiyor. Bir tatil var. Hazrettiğim camilerden benim de bir talebim var. Elbisem eskidi. Bana bir takım elbise alın demiyorum. Ayakkabılarım eskidi. Ayakkabılarımı yenileyin de demeyeceğim benim talebim aslında sizin işiniz. Ve en ciddi işiniz. Bir numaralı meseleniz, talebim şu. Ben burada on yıldan fazla oldu vaz ediyorum. İki kademede, belki on, on beş sene oldu. Artık ne yaparım, ne söylerim, ne konuşurum? Biliyorsunuz. Kimisi küser bana camisini değiştirir, gene döner gelir filan. Böyle düşe kalka gidiyoruz. Efendim Fatih'te, çarşambada İsmail'a Kur'an kursu diye bir kursumuz var. İsmail'a Kur'an kursu. Her zaman mevcudu, her zaman me zaman talebesinin adedi 9950'nin altına inmez şimdi böyle hava boşluğuna düşmüş uçak gibi hızla irtifa kaybediyoruz İmam hatip okulları boşanıyor Kur'an kursları boşanıyor siz de diyorsunuz ki o oh, kurtuluyoruz o yük sırtımızdan kalkıyor o yük kalkar ama sırtınıza ne iner biliyor musunuz iner sırtınıza. O kalkarsa İmam bir kambur kabul edersen Kur'an kursunu bir kambur kabul edersen o kamburun yerine dağlar iner. Gökten şimşekler boşanır Allah muhafız etse. Orada okuyan öğrenciler fakir. Ne yapayım? İçinizde bir sürü zengin vardır. Bir tanesi kalksın, elini kaldırsın, desin ki ben zenginim, milyarlar hükmediyorum, çocuğum da Kur'an kursunda okuyor, bir desin bakayım. Şu fakirler var ya ey cemaat, bu sözümü dinleyin, şu fakirlere deyin ki kaldır havağının altını öpeyin. Hem bir kere de değil tekrar tekrar öpün bunların ayaklarının altını. Niye? bu olmazsa zekatını verecek yer bulamazsın. İslam'ın beş şartından birini sana o yaşattırıyor. O alıyor, sen de veriyorsun. Ve Kur'an'a bugün fakirlerin çocukları sahip çıkıyor. Zenginlerin Kur'an'a ihtiyacı yok Maalesef. Çocuklarını onlar yüksek mekteplerde okutuyorlar. Yani küfrün öğretildiği yer daha yüksek kabul ediliyor. Ve Kur'an'a fakirlerin çocuklarını getiriyorlar. Ne yapayım ben? Fakir getiriyor çocuğunu. Bu çocukları hakikaten Kur'an'ı ezberleyen, Kur'an'ı anlayan ve yarın memlekette hakikaten o kanını, canını Allah için feda edecek şehitleri de bu şuura, bu inanca getirecek, bu insanları yetiştirme mücadelesi var. Niye yapalım? Devlet görüyorsunuz Bursa'da günlerdir o kızları inletiyor. Varit, vali direniyor, devletin başı duymuyor, hükümetin başı duymuyor ve hiç kimse bunları duymuyor. O çocuklar nenin savaşını veriyor Allah aşkına? Bunlar nenin savaşını veriyor? Müslümanım Müslüman kalacağım diyor ve öyle kalacak bunlar. Başka türlü olmayacak. Valiye rağmen, susanlara rağmen böyle kalacak bu iş yarın bir gün Sırp gelirse başından aşağı Sırp gelirse göreceksin Amerikalı bomba fırlatıyor Iraklılara üzerine yazmışlar şeylerin Ramazan hediyeniz bir gün onun başına dayanacak bu bombalar hiç büyümesin kimse hiç şımarmasın ne oldu bu Müslümanlara böyle sustuk gebertik gidiyoruz ya bu kahredici bir şey Gözümüzün önünde dinimizi çökertiyorlar, göre göre çökertiyorlar ve hem de suç, terör suçu sayılıyor bu. Teröristler hangi terörü takip ediyor? Terörü takip edenin kendisi terörist olmuş bir daha Allah'a ve peygamberine karşı. Onlar çok acı, içimiz çok dolu, söyleyeceğim çok şey var ama sizi bekletmek istemiyorum. bitireyim. Ben bitireyim. Şu noktayı söylemek istiyorum. Allah nasip ederse sessiz, yavaş ve sakin olarak çalışacağız. Önümüzdeki cuma değil. Yılbaşı belki bizi bir kazaya getirir. Ne olur ne olmaz. Ondan sonraki cuma, yılbaşını takip eden cuma günü ben bu İsmail'a Kur'an kursundaki çalışma için sizden yardım istiyorum. Efendim, zekatınız, bağışınız, fitreniz, çekiniz, senediniz, markınız, dolarınız, o, o cuma günü hazırlıklı geleceksiniz. Biliyorsunuz ben sizi böyle ansızın yakalamak istemem, haber veririm. Allah razı olsun hocam, İyi ki haber verdin, biz o cuma gelmeyeceğiz buraya. İsterseniz, cepheden kaçanı kurşuna dizerler, bak bunu her zaman söylüyorum size. İlahi bir kurşuna hedef olursun, nereden geldiğini de anlamazsın, kaçmak yok. Bugün bütün izinleriniz iptal, geleceksiniz buraya, bana yardımcı olacaksınız, benim işim değil. Sizin adınıza takip ettiğim bir iş var. Sizin adınıza beraber götüreceğiz bu işi. Şimdi bu kardeş bir şey söyledi ama onu burada okuyacak kadar vaktim yok. dershaneleri bölümü imtihanı ne için bu ne istiyorlar evet evet evet yani kardeşimiz ben söyleyeyim demek istiyor ki tepkimizi gösterelim kemizi gösterelim. Cenabı Hak dinlemize şuur ihsan etsin.